الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديى لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بلا حق صل على رسولنا محمد صل على الشفيع ذنوبنا محمد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 ve, ve diyorduk gönderilmiş olduğumuz şu yollar ve yönler savaşının meydana gelmiş olduğu dünya hayatında neticesi rahmet, mağfiret, lütuf ve ihsan ve menzil olarak cennete ulaştıracak olan bir yürüyüşün adımlarını sizlerle paylaşıyorduk. Sevgililer sevgilisi sevgili efendimizin yani Kur'an'ın yaşayan Kur'an olarak bizlere sunduğu sevgililer sevgilisi efendiler efendisi efendimiz aleyhissalatü vesselamın örneklik ve önderlik göstererek eshabının da onun ayrılmaz bir aşk erleri kadrosunda mevcut bulunarak yürümüş oldukları bu yürüyüşten bahsediyorduk ve uyuyanların uyanışını, öldürmek için gelenlerin dirilişini anlatıyorduk. Bu paylaşım üzere bahselemiştik dünün eşkıyaları olanlardan, hani gönlü harap olanlardan, hani yaşamları harap olanlardan, hani hayatları harap olup insanların da hayatını harap edenlerden. Ama ama İslam vardı. Sevgililer sevgilisi gelmişti. Kendisine gelenler öldürmek için dahi olsa. Kendisine gelenler diriliyorlardı. Mamur oluyorlardı. Dünün eşkıyalarını alıyordu sevgililer sevgilisi. Gökyüzüne yıldız diye takıyordu. Onlar da evliyalar evliyası olarak mamurluklarını en yüksek dereceye kadar ulaştırıyorlardı. Çünkü İslam, ilim, rahmet ve aşk medeniyetiydi. İnsanlar dünyada huzuru, insanlar dünyada saadeti, insanlar ve hatta tüm mahlukat rahmeti yaşasın için. Güzeller güzeli, güzel Mevlamızın ayeti kerimede bizlere sunduğu gibi Süresinde. iman edip salih amel işlemeye gayret edenlere Dünyada da tabiri uygunsa dostlar Cennet hayatını yani rahatlığı, merhameti, rahmeti, sevgiyi, aşkı, huzuru, mutluluğu yaşatırız diyor Ahirette de ebedi mutluluk, ebedi ve sonsuz zevalsiz saadet ''Hiçbir üzüntünün olmayacağı rahmet evi cennet, ebedi mükafatlar var.'' diyor. İşte bu hale gelenlerin uyanışından, uyandırışından bahsetmeye devam ediyorduk bu yürüyüşü sizlerle paylaşırken. Cihat meydanlarına girdik en son sizlerle, sahabe-i kiramla beraber. Kendilerini öldürmek için, nefsani hisleri için, övünmek için... Öldürmek için yürürlerken sevgililer sevgilisiyle eshabının üzerine sevgililer sevgilisi ve eshabırın da diriltmek için onlarla savaşmasından sizlere haberler sunmuş. Notlarımızı sizlerle paylaşmış. Ayetlerin ışığını beraberce paylaşarak rahmetin çoğalmasına, bereketin artmasına vesile olmasını niyaz ederek ailemizin Gül bahçesine çevrilmesinin yöntemlerini sizlerle paylaşarak Hatta bırakın aileyi Mahallemizin, ilçemizin, ilimizin, ülkemizin Ve hatta ve hatta bütün dünyanın Karış karış her yerinin Zerresine kadar her yerinin Rahmet ile, aşk ile, huzur ve saadet ile dolması için Hayatlarını feda eden bu aşk filminin Senaryosunda oynayan başrol aktörlerinin hayatlarını sizlerle paylaşıyorduk. İnsanlara rahmeti sunmak için adım adım ilerleyenlerin davasını sizlerle paylaşıyorduk. Ve zamanımızı o zamandan gelen devalarla inşallah zamanımızı da gül bahçesine çevirmenin yollarını konuşarak kulüp yürüyüşümüzü paylaşmaya devam ediyorduk. Ve şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Mekke'nin fetindeydik. Bir dönüm noktası olan Mekke'nin fetinden. Hani yerel sınırları zorlayan sefer ehlinin artık evrensel bir zemin ile aşk davasını tüm kainata duyurma noktasıydı Mekke'nin fethi. Yeni hedef tüm yeryüzü olmuştu Mekke'nin fetinden sonra. Arzın tamamını kuşatacak bir açılım ve atılım için adımlarını atacaklardı aşk erleri, insanlar rahmete kavuşsun diye. İnsanlar rahmete ersin diye. Ama onlar seçecekti. Eshab, aşk erleri sadece sunacaklardı. insanlara. Kendi iç alemlerinde bulunan soruların cevaplarını götüreceklerdi sadece. Çünkü İslam, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti olan İslam. Hatta ve hatta zorlamaktan kaçınabildiği kadar kaçınan İslam. Sadece sundurmuyor muydu? ''Soruların, cevaplarını insanlara ulaştırın sadece'' demiyor muydu? Hani paylaşmıştık tekrar tekrar sizinle, İslam'da, güzeller güzel İslam'da, bir büyük alemimizin ifadesiyle, İslamiyetin içinde hiçbir kötülük, İslamiyetin dışında da hiçbir iyilik yoktur diyen bu aşığın dediği gibi, bu büyük aşık âlemimizin dediği gibi İslam'da tebliğ vardı sadece. Sadece ulaştırmak vardı. İnsanların iç alemlerinde kendilerini yiyip bitiren suallerin cevaplarını insanlara götürmek vardı. Seçim kişinindi. Çünkü Allah irade sunmuştu. Misyonerlik yoktu asla ve asla İslam'da. Kendi düşüncesini ve inancını maddi ve manevi baskılarla karşıdakine kabul ettirmek yoktu. Çünkü İslam bilinçle yönelmeyi istiyordu. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz diyen bir peygamberin ümmeti olanlar, nasıl ki insanlara zorla bir şey yaptırsınlar, değil mi? Ve Eshab, aşk filminin... Aşk davasının baş rol oyuncuları ilerliyorlardı, yürüyorlardı Mekke'nin fethiyle Evrenselleştiriyorlardı daveti İnsanlar koşacaktı artık Aşk davasına Batısından doğusuna Kuzeyinden güneyine Aşkın ateşini gören Aşkın nurunu gören Karanlıklardan aydınlığa çıkmak için Koşuyordu koşturacaklardı Çünkü rahmeti gören Nasıl geri dönsündü değil mi? Aşkı gören geri durabilir mi? Söyler misiniz lütfen? <Gülüyor> ve sevgililer sevgilisi efendimiz dünyada bulunan bütün hükümdarlara elçiler ve davet mektupları göndermek niyetini eshab-ı kirama acıdılar. Eshab-ı kiram Sevgililer sevgilisinin eşkıya olarak bulduğu sonra bir iznilla hadi olan Rabbimizin hidayet buyurmasıyla gökyüzüne birer yıldız olarak taktığı ehab-ı kiram ya Resulallah, Sen nereye istersen bizi oraya gönder. Biz senin emrine aynen yerine getiririz dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam 1400 sene öncesinden, 1400 sene sonrasında gelenler ama İslam bize ulaşmadı ki ama aşk davasını biz duymadık ki diyemesinler için Rabbimizin tevfik ve inayetiyle daha kendisi hayattayken yeryüzünde bütün insanlık duysun için rahmetten uzak durmasın için bu fırsatı kaçırmasın için gönderiyordu aşk erlerini Dühye bin Halife'yi Rum hükümdarı Kayser'e Abdullah bin Huzafeyi Acem şahı Kisra'ya Amr bin Umeyye Habeş hükümdarı Necashi'ye Hatıp bin Ebi Belte'ayı İskenderiye hükümdarı Mukavkıs'a, Şüca bin Vehbi, Gassan hükümdarı Haris bin Ebi Şemir'e, Salit bin Amr'ı, Yemen hükümdarı Hevza bin Ali'ye gönderiyorlardı. Tüm coğrafyaları hedefleyen ve kuşatan bir yürüyüşü insanlara gönderiyordu efendiler efendisi. Dostlar, işte sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberimizin önümüze koymuş olduğu ufuk ve önümüze koymuş olduğu pratik. Yürüyüş alanımız tüm yeriz olacak dostlar. Gitmediğimiz yer bizden davacı çünkü. Son adımımız, son nefesimiz olmalı, değil mi dostlar? <Gülüyor> Ey örtünüp bürünen, kalk emri ile harekete geçen Allah'ın nebisi, şimdi kıtalara seferi taşıyordu dostlar. İlerleyen yaşına rağmen yürüyüş temposundan hiçbir düşüş görülmüyordu. Yaşı önemsemek yanlıştı çünkü. Beşikten mezere kadar aş davasını yaşatmak ve yaşatabilmekti maksat. Yüceler yücesi güzel dosta en yüce dosta uslat gerçekleşirken Allah'ım seni çok seviyorum. Hiçbir şeyi bilmezken bana bildirdin, karanlıktayken aydınlığa çıkardın, sevgisiz, aşksız bir ortamdayken bana aşkı lütfettin ya Rabbi. Ben de o aşkı bütün cüz iyilerimde senin izninle yaşadım ya Rabbi. Gönlümün derinliklerinde yaşadım ya Rabbi ve Allahım. Yücelerden yüce ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan güzel Mevlam. insanlara da bunu sundum diyerek dönmekti maksat. Yüceler yücesine. Ve dostlar. Hicretin 11. yılı. Peygamberler, peygamberi, sevgililer, sevgilisi, sevgili Efendimiz. Müslümanlara Rumlar üzerine bir sefer için acele etmelerini emrediyordu. Sevgililer Sevgilisi artık aşk davasının önünde duranları kalkmaları için insanlara iradelerini istedikleri şekilde kullanmaları imkanını sunabilmek için Sevgililer Sevgilisi Bizans yani Rumlar üzerine bir sefer için hesabının hazırlanmasını emrediyordu. Çünkü insanlara ulaşmalıydı aşıklı davası. İslam hele Hele hele Allah'ın sevgiline nebisi Enes bin Malik radıyallahu anh. Ben sevgililer sevgilisi efendimizin yanında on sene kalıp kendisine on sene hizmet ettim. Hiçbir zaman ne bana ne hizmetçilerine ne de eşlerine hiçbir zaman ahır bir söz söylediğini, onları incitici bir söz söylediğini, Onları incitecek bir tavır sergilediğini hiç ama hiç görmedim diyor dostlar. Savaş meydanlarındayken dahi hemen savaşa değil önce sulh şartlarını konuşuyordu Allah'ın tüm alemlere ve mahlukata rahmet olsun için gönderdiği peygamber. Ama karşıdakiler kabul etmez ise başka şartlar sunuyordu. Yine kabul etmezlerse, illa sizi öldüreceğiz derlerse ancak o zaman sevgililer sevgilisi kılıcını kınından çekiyordu dostlar. Kendisine el kaldırılmadıkça kaldırmıyordu. Nevsi için hiçbir şey de yapmadı. Yine insanlık için yaptı. Nevsi için yapacak olsaydı, taifte azap için gelen meleklere bu kavim kendilerini uyandırmak için geldiğim kavim beni taşladı. Madem Rabbim de sizleri gönderdi, o zaman iki dağlık arasında bulunan şu kavmi helak edin derdi. Ve dostlar malumunuz elini açtı, Allah'ım affet bilmiyorlar dedi. İşte bu rahmet nebisi öldürmek için gelenleri diriltmek maksadıyla savaşa gönderiyordu dostlar. Yoksa bilhassa zamanımızda ne yazık ki, İslam'ı ve Kur'an'ı araştırmamış olan bazı kişiler ne yazık ki İslam'ı kesinlikle kendisine söylenilmeyecek tariflerle tarif ediyorlar. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti olan nurlu İslam'ı. Ve dostlar, Müslümanlar cihad özlemiyle hazırlık için Efendiler Efendisi'nin yanından ayrılıyorlardı. Efendiler Efendisi Üsame Bin Zeyd'i çağırıyordu. Onu Şam üzerine sefer yapacak orduya başkumandan tayin etmişti ve hazırlık emri verdi. Sevgililer sevgilisi. Üsame'ye askerlerin cürüfte karargah kurmalarını emrediyordu. Haydi Allah'ın ismiyle hareket et buyurdu. Kısa zamanda ordu karargahda toplandı. İlk muhacirlerden ensardan savaşa katılmaya hazırlanmayan kimsecikler kalmadı. Hepsi oradaydı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Saad bin Ebi Vakkas gibi birçok büyük zat Üsame Radıyallahu An'ın komutası altında birer nefer olarak yerlerini alıyorlardı dostlar. Muhacirlerden bazı kişiler söylemeye başladılar. Bu hususta en ağır sözü söyleyen Ayyaş bin Nebi Rabi'at İlk muhacirlerin üzerine şu genç Kumandan tayin ediliyor Ha demişti Çünkü Usame radiyallahu anh Henüz o zaman 18-19 yaşlarındaydı Hani İslam'da Yaş ayrımı kesinlikle yoktur Diyorduk ifade ediyorduk ya Hani bizim atalarımızın da buyurdukları gibi Akıl yaşta değil baştadır. Aşk surette olsaydı Allah Ama ne alaka Aşk insanın yürününün ta derinliklerinden başlar. Hele o aşk Leyla'ya değil de, yücelerden yücesi Yüce Mevla'ya olunca. Değil mi dostlar? Yaşı beş de olsa, elli beş de olsa yürüyüş. Yaş on da olsa, yüz bile olsa yürüyüş. Makamlar, mevkiler Allah katında yaşa, ...ya da güce, kuvvete, zenginliğe, fakirliğe göre değildi. Allah katındaki üstünlük aşka göreydi. Kim Rabbinin kendisine sunmuş olduğu rahmet davasında başı dik, rahmeti hissederek adımlarını atıyorsa... ...oydu Allah katında üstün olan. Yaşı 5 de olsa, 55 de olsa fark etmiyordu. Çünkü Allah suretlere ve yaşa değil yaşantıya ve gönüle ve ruha bakıyordu. Mevlana'nın dediği gibi sen o iki göz penceresinin arkasından bakan cansın diyor ya işte o canın aşkı yaşamasıydı. Kim yaşıyordu daha fazla kim yaşayabiliyordu daha fazla kim bilinçli olarak gül bahçesine çevirebiliyordu hayatını ve hayatını çevirtirebiliyordu. İşte o Allah katında üstün olandı. Çünkü bu dava rahmet davası hiç ayırt etmeden, hiç bakmadan koşanların, yürüyebilenlerin, adım atabilenlerin davasıydı. Bu Hüsam'a radiyallahu anh, hani 18-19 yaşındaki şu gencin, o kadar büyük sahabinin bulunmuş olduğu bir orduya komutan olarak seçilmesi, laflarının çoğalması üzerine. Sevgililer sevgilisi, Efendimiz haberdar oldu bu konudan, bu konuşmalardan. Minbere çıktılar. Ey insanlar! Üsame'yi kumandan yapmışım hakkında bazınızdan bana ulaşan sözler ne oluyor? Vallahi siz... Şimdi Üsame'nin kumandanlığına nasıl itiraz ediyorsanız daha önce onun babası hakkında da böyle itirazlar vardı. Vallahi o kumandanlığa nasıl layık ve benim katımda insanların nasıl en sevgilisi idiyse babası. Ondan sonra bu oğlu da kumandanlığa da öyle layıktır. Vallahi bundan sonra bu da benim katımda insanların en sevgililerindendir. İkisi de her ile layıktırlar size bunu tavsiye ediyorum buyuruyordu ve efendiler efendisinin hastalığı ağırlaşıyordu fakat peygamberler peygamberi üsame radiyallahu anı yollama işini yerine getiriniz buyuruyordu peygamberimizin dadısı üsame'nin annesi ümmü eymen içeri girip ya resulallah üsame'yi bir müddet karargâhta bıraksan olmaz mı çünkü üsame bu haliyle giderse Kendisine pek kararı yararı olmaz ya Resulallah. Çünkü onun aklı, fikri, gönlü, ruhu hepsizde sizde. Ve sevgililer sevgilisi efendimiz. Üsame radiyallahu anı yola çıkarma işini yerine getiriniz buyurmuştu. Tekrar tekrar Ümmü Eymen'in sözlerine rağmen. Halk karargaha gitmişti. Pazar gecesi orada yatmışlardı. Pazar günü Üsame karargahtan gelmişti. Peygamberimizin hastalığı çok ağırlaşmıştı. Üsâme radıyallahu anh ağlayarak yanına girdi. O sırada efendiler efendisinin ağzına ilaç veriyorlardı. Üsâme eğilip peygamberimizi öptü. O güzeller güzeli Nur Cemalini öpüyordu Üsâme. Peygamberimiz konuşamıyordu. Ellerini semaya kaldırdıktan sonra Üsâme'nin üzerine indirmişti. Bir gün sonra Üsâme tekrar peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz ayılmış Kendisinin gelmiş bulunuyordu. Peygamberimiz Hüsame raddiallahu ana. Allah'ın bereketi üzere, kuşluk vakti yola çıkınız buyurdu. Hüsame vedalaşarak karargaha döndü dostlar. Ve yola çıkacakların hemen karargahlı toplanmalar için halka seslendi. Orduya hareket emri verdiği ve kendisi hayvanına binmek istediği sırada Annesi Ümme Eymen'in gönderdiği elçisi gelip, Yüceler Rücesi'nin tüm mahlukata rahmet olsun için gönderdiği efendiler efendisinin darü faniyi bırakıp darü bekaya göçtüklerini haber verdi. Her şey çok net gözler önünde. Resulullah'ın ümmetine son direktifi yürüyün üstü. Ölüm baygınlığı üzerinde iken bile bunu kendine dert edinmişti. O Efendiler Efendisi ruhunu Rahman'a teslim ederken eshabını hareket halinde bulmak istiyordu. Geriye kıyamda ve seferde olan bir ümmet bırakmaktı gayesi. Yoksa gözü arkada kalacaktı. Hüsame radiyallahu anh'a ısrarla hareket emri vermesinden bu anlaşılmıyor mu dostlar acaba? Dili tutulunca, konuşma mecalik kalmayınca, gözleriyle söylenmesi gerekeni söylüyordu Efendiler Efendisi. Yürüyünüz diyordu. Üsame ölüm döşeğindeki peygamberi o halde bırakıp gitmek istemiyordu tabii ki. Bırakılır mıydı, bırakılabilir miydi hiç? Fakat sevgililer sevgilisi son derece kararlıydı. Kendisi Rahman'ın cennetine yürürken Ashabı Allah yolunda yürüyecekti Ve menzil olan cennette Vuslat hasıl olacaktı Amaç oydu çünkü O, Efendiler Efendisi Aleyhisselam Oturan, düşünen, tartışan Ya da inzivaya çekilen Ruhban bir ümmet hazırlamak istemedi dostlar Yürüyen, yorulan hareket halinde olan bir ümmet bırakmakta gayesi. Yürüyen, yorulan, hareket halinde olan bir ashapla örnekliğini ve önderliğini göstermemiş miydi? Efendiler efendisi, nebiler nebisi, sevgililer sevgilisi sultan. Kıyamete kadar sürecek bir yürüyüşün komutanı veriyordu bize. ''O 23 yıllık tevhid mücadelesinde hiç durmadı ki dostlar biz duralım. Hep yürüdü, hep yürüttü. O komutan peygamberdi, yürüyen rasuldü. Davet ve hicret amaçlı yürüyüşler hariç bil fiil katıldığı 19 cihad seferi vardı hayatında.'' Artık sevgililer sevgilisi rahmeti rahmana kavuşmuştu. Ashabta derin bir hüzün ve telaş vardı. Onun ayrılığını kabullenemiyorlardı. Ne olacaktı? Ne yapacaklardı? Artık ökçelerin ökçesi geriden geriye mi gideceklerdi? Ne yapacaklardı? Ne yapmalılardı? Durum vahimdi. Ama o anda peygamberler peygamberini adım adım takip eden birisi girdi devreye. Ey insanlar! Dikkat ediniz! Sizlerden kim Muhammed'e tapıyorsa, bilsin ki Muhammed Allah'ına kavuşmuştur. Sizlerden kim de Allah'a kulluk ediyorsa, hiç şüphesiz Allah haydır, ölümsüzdür. Yüce Allah buyuruyor ki, Ey Resulüm! Elbette sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Muhammed bir rasuldür. Rasulden başka bir şey değildir. Ondan önce de nice rasuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür, Yahut öldürülürse, ökçenizin üzerinde gerilsin geriye mi döneceksiniz ayetlerini? Haykırıyordu orada düşünceler ve sorular içerisinde kalan halka Ebabek Rasit diyor. Sevgililer sevgilisinin aşığı olan, yari güzini olan. Ebu Bekir radıyallahu anh. Cemaat, peygamber efendimizin artık darifaniden darbekaya göçtüklerinin kanaatine iyice varmışlardı. Şimdi ne olacaktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra yürüyüş sona mı erecekti? Halbuki seferde süreklilik esastı. Yolcular fani, yol baki idi. Peygamberin bıraktığı yerden seferi sürdürmeleri gerekiyordu. Ne olacaktı? Ne yapılacaktı? Durum, sual, sual, sual. Sualler üzerine sual. Sualler üzerine sual. Peki ne olacaktı durum? Ne yapılması gerekiyordu? Ne yapılacaktı? İşte o anda Hazreti Eba Bekr, Peygamberi beyanla kendisine öğretilen hususları açıklıyordu. Belki bu konuşmayı yapmasını kendisi sevgililer sevgilisiyle baş başa kaldığında Sevir mağarasında vasiyet etmişti belki. Kim bilir dostlar. Sevgililer sevgilisi Allah'ın kendisine sunmuş olduğu gayıp, örtüsünü kaldırdığı kadar gaybı biliyordu. Çünkü Rabbi sevgilisini her zaman... Bilgilendiriyordu. Her zaman aydınlatıyordu. Muhakkak ki Allah dilemedikten sonra kim ne bilirdi. Ama Allah bildirdikten sonra her şey bilinirdi dostlar. Ve o bilen Allah'ın kendisine... Bildirmiş olduğu hatta miraca çekip cennette teker teker her ümmetini gösterdiği cehennemde teker teker bütün insanlığı gösterdiği o peygamberine daha nice nice bilgiler verdi dostlar bizim bilmediğimiz ve o nebi ümmetinin başına bu gelecekleri biliyordu belki sevir mağarasında arasında sadık dostu Eba Bekir'e Ey Ebu Bekir Ben göçtüğümde Rabbime vuslatım hasıl olduğunda Böyle böyle olduğunda Sen de bunları söylersin Demişti belki kim bilebilir dostlar Yoksa Sevgililer sevgilisinin Ziyade aşığı Olan Hazreti Ebu Bekir Ya dostlar Baktığım her yerde Seni görüyorum ya Resulallah ne olacak bu halim diye sevgililer sevgilisine durumunu arz eden Hazreti Bekir Ve vefat halinde şu anda dahi onun yanında olan Ebubekir. Ve cennette de iman ediyoruz onun başucunda olacak Ebubekir. Ve Ömer radıyallahu anh. Ve daha nice nice sevgililer. Harap halindeki bir Ömer'i Hazreti Ömer yapan İslam'ın bu yürüyüşünü biz de sürdürürsek neden biz de kavuşmayalım dostlar? Biz de bunu hayatımıza uygularsak sevgililer sevgilisi yanına da bizi almaz mı? Seni çok seviyoruz ya Resulallah. Ve dostlar... Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anın müminlerin ittifakıyla halife seçilmişti. O nazik ve kritik günlerde bazı sahabeler Üsame radıyallahu anın ordusunun hareketini ertelemek için ve erteletmek için Hazreti Ebu Bekir'e başvuruyorlardı. Halife Ebu Bekir son derece kararlıydı ama Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki kaplanların gelip beni Medine'de parçalayıp yiyeceklerini bilsem yine de Üsame'yi göndereceğim. Kendisine gökten vahiy gelen Resulullah Üsame ordusunu mutlaka gönderiniz diye ısrar ederken nasıl olur da ordunun sefere gitmesini önleyebilirim. Resulullah'ın verdiği bir kararı katiyen bozamam diyordu. Resulullah'ın göndermiş olduğu aşk ordusunu geri çeviremem diyordu. İnsanlara bu aşk ulaşacaktı, daha da öteye, ötelerin ötesine gidecekti. Ve dostlar, yürüyüşteki bu kararlılık Resulullah'tan sonra da İslam'ın kuvvet ve iradesinin ilanı gelecek nesillere bir mesajdı dostlar. Sefer bilincini, yürüyüş ruhunu özümseyen o kutluların hayatı yol ile bütünleşmişti. Yerleşik bir yaşamın değil hareketli bir hayatın yılmaz neferleri olmuşlardı. Engellere ve engellemelere boyun eğmediler. Takat ve vüsatleri oranında onların azim ve iradeleri sürekli devam ediyordu. Bunu Ukbe bin Nafi'nin şu notumuzdaki sözlerinde görmek mümkün dostlar. Rabbim eğer bu derya önüme çıkmasaydı senin adını deniz aşırı ülkelere götürecektim. Resulullah'ın gözbebeği Hazreti Hüseyin radıyallahu an da en ağır bedelleri ödeyerek yürüyüşünü sürdürmüyor muydu dostlar? Bu halde mümin'e düşen görev bir an önce Allah'a ulaşmayı temen etmektir. İşte ben de bu durumda ölümü saadet ve zalimlerle yaşamayı cürüm görüyorum diyordu Hazreti Hüseyin. Ve Hazreti Hüseyin'in başlattığı yürüyüşün Kerbela'da bittiği söylenebilir mi dostlar? Yürüyüşlerinde Kerbela ateşi taşıyanlar Hüseyin'i meşaleyi söndüremediler dostlar ve söndürmediler. Yürüyorlar hala, yüzyıllar boyunca devam etti. Yezid'in sarayında Zeynep'in verdiği mesaj hiç unutulur mu? Tarık bin Ziyad. Orduları ile hareket etmemiş miydi? Septe boğazını geçmemiş miydi? İspanya'ya adım atmamış mıydı? Askerleri geri dönme umudu kalmasın diye onlara. Askerlerine geri dönme umudu kalmasın diye. Bütün gemileri yaktırmamış mıydı? Ta ki sefer sekteye uğramasın diye. Aşk insanlara daha da ulaşsın diye. Evet her çağda dostlar. Yürüyüş yankı bulmuştu. Müminler bunu yaratılış gayesi olarak algılamışlardı. Yaşamları bu mihverde şekillenmişti. Bu çağrıyı daha da anlamlı kılan şu kutsi hadisi şerifti. Peygamber aleyhissalatu vesselam yüceler yücesi Rabbinden rivayetle şöyle diyor. Allah Teala buyurdu ki, Kul bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Yürüyerek bana gelirse, koşarak ona gelirim. Yürümekten amaç, kurbiyeti ilahi dostlar. Seferin ucundan arzulanan Rabbe Rub, tüm mesele Allah'a yakın durmak ve Allah ile beraber olmak. Allah'la birlikteliğin hazzı ile hayatı yeniden yorumlamak. İşte tüm çaba ve çırpınışların özündeki niyeti buydu. Yürüyüş aynı zamanda bir arayıştır. Rabbin rızasına kilitlenmektir. Hayatı Allah'ın hoşnutluğu ekseninde programlamaktır dostlar. Dünyevi tüm değer, veri, ölçü ve olguları rıdvan ölçeğinde tartmaktır. Rıza'yı ilahi tartısında tartmaktır. Hattı hareketleri bu olan yolcular, rıza ve rıdvan'dan kopmamak için hayatın her alanında bir gayretlilik ve hareketlilik içinde oluyorlardı dostlar. Kimi fitneder eser kalmayınca ya, din Allah'ın oluncaya kadar yeryüzünü adımladı. Kimi ilim çinde de olsa talep ediniz, tavsiyesine uymuştu dostlar. Hatta öyle ki bir hadis-i şerif rivayeti için bir aylık yolu yılmadan yürüyenler dahi oldu. Bazen müminlerin yitiği olan hikmet arayışını sürdürdüler. Kimi zaman Allah'ın mescidlerini hedefleyerek yola koyuldular. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa için. Mescid-i Aksa Bugün gün her ne kadar Mehcid-i Aksa'ya uzak düşmüş olsak da Kudüs yolcuları yolda kalmış olsalar da yine de yürümesini bilenler yürüyor dostlar. Gazze'de, Batı Şeria'da, El Halil'de. Hatırlıyor musunuz dostlar? Tövbe suresinde Rabbimiz müminlerin bir vasfını da sunarken Es-Saihun değil miydi? seyahat edenler. Seyahat amacımız ve alanımız belli dostlar. Hepsi gözümüzün önünde. Rahmete yürümek isteyenler için her şey gözümüzün önünde dostlar. Her şey gözümüzün önünde. Artık tüm coğrafyalarda Aynı ideallere gönül veren sefer erlerinin tecrübe ve birikimlerini evrensel bir perspektifle bütünleştirerek yola yoğunlaşmaları zorunluluk arz ediyor. Çünkü bu yürüyüş bizi mahşere taşıyacaktır. Ancak yürüyüşü sabote etme isteyenler mutlaka çıkacak. Yürüyüş tatile girdi iddiasında bulunanlar da olacaktır. Hepten iptal hesabını yapanlar durmayacak dostlar.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 Mektup adresinden ulaştırabilirsiniz. Özel efemin internet adresinden ulaştırabilirsiniz. Radyomuza yine faks gönderebilirsiniz. Bu şekilde bize ulaşabilirsiniz dostlar. Sizleri Allahü Teala emanet ediyor. Yücelerden yüce ve tüm nuhsanlıklardan münezzeh olan Rabbimizin sırati müstakimden sizleri ve bizleri ayırmamasını ve bu nurlu davanın nurlarını, hidayet pınarlarını, insanların kalplerine yönlendirmesi insanların kalplerine lütfetmesini niyaz ederek bu haftaki gafletten kurtuluş programımızı bitiriyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.